Ben e, devlet memuruyum da. Evet. Şimdi e, faizli olarak değil de bazen hesabında para kalıyor. Ben de ilk yaş duygusla çekiyorum. Şimdi bunu bir arkadaşım bana dedi ki, yani sen şimdi hepsini çekmen lazım. Çekmediğin zaman hani banka senin paranı normalde faizle kullanıyor. Evet. Sen bundan e, günah alıyorsun. Evet. Ne derece doğru bu hocama sormak istemiştim de? Tabii ki soralım Bülent Bey başka bir sorunuz vardır. Evet, teşekkür ediyorum. Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ari'ya ve sizlere saygılar, selamlar. Evet hocam, maaş kartlarına yatan paranın hemen çekilip çekilmemesi gerektiğini sorar izleyicimiz. Evet, yani şükür demek ki maaş artıyor ki biraz kalıyor. Evet, evet. Güzel yani bir tasarruf açısından güzel bir şey. Şimdi maaş hesabınıza yatıyor. Zaten banka aynı gün bütün para ise vermiyor. Maaşınızın durumuna göre birkaç gün içinde ancak alabilirsiniz. Yani bu isteseniz de hepsini çekemezsiniz. Bu böyle. Evet. Diyelim size 3 günlük 4 günlük zaman zarfında çekme imkanı verdi. Siz o parayı alıp kullanacaksanız ve muhafaza etmenizde de bir sıkıntı yoksa çekin, alın, kullanın. Ancak biz mesela otomatik ödemelerimiz vardır. Elektrik, su vesaire gibi. Evet. Onlar için ne yaparız? Telefon. Her defasında bankaya gitmek olmayacağına göre otomatik ödeme için ne yapıyoruz? Bir miktar talimat veriyoruz. Ayırıyoruz. Para talimat veriyoruz ve onu ayırmak durumundayız. E, eksiye düşmemek için de biraz dikkatli oluruz. Bir miktar fazla bırakırız. Evet. E, şöyle demek lazım. E, hepimiz için bu mesele böyledir. Yani evet, bankada e, paranız kalmasın. Ancak kalmasın da çektiğiniz takdirde ya onu harcayın ya bir yatırıma dönüştürün yahut da eviniz güvenlik açısından problem oluşmasın yani evime acaba hırsız gelecek mi? Evet. E, parayı kaybedecek miyim? Cüzdanımda ne olacak gibi derdiniz olacaksa bunu çekmeniz zaten mümkün değil. Muhafaza açısından yani güvenlik açısından paranızı orada tutmanızda bir sakınca olmaz bu noktada. Zira Allah muhafaza cebinize bir miktar para olduğunu bilen insanlar e, günümüzde e, ne yapıyorlar? Bir takım hayati tehlikeler bile olabiliyor. Tabii, tabii. E, o halde parayı e, tamam çekin ama ne yapacaksınız? Tasarruf e, yaptığınız bu parayla yatırım yapıyorsanız muhafazanızda herhangi bir sıkıntı yoksa çekin alın ancak e, emniyet probleminiz varsa sarf edeceğiniz bir yerde yoksa o zaman ne yapmanız lazım? Parayı mutlaka orada tutacaksınız. O takdirde de günah olur demek mümkün olmaz.